İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri ben Selim Badur ben Betül Öngen bir Cuma günü 20 Ocak 2012 e, Açık Radyo'da önce sağlık programında canlı yayındayız ve sen söylüyorsun <gülüyor> çok kıymetli bir konumuz var hakikaten hem çok yoğun hem alanında çok uzman ve onu davet ettik kabul etti çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Kenan Demirkol bugün konumuz Kendisi... Hocam hoş geldiniz merhaba Tekrar hoş geldiniz İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyesi ee, esas alanınız kanser bildiğim kadarıyla Asa cerrahisi, cerrahisi. Ee, ama e, üzerinde çok yoğunlaştığı bir başka konu daha var o da beslenme. Evet Ve, ne zamandan beri bu konuyla ilgileniyorsun dedim Merse öyküsü mazisi ta, çok fazlaymış. Tıp dördüncü sınıfa kadar dayanıyor yani 32 yıldır. Evet Az ben buna değil. çok şaşırdım yani sanki son yıllarda değil mi 10-15 yılda gibi. Birikimin boyutunu Belli düşürünce evet yani bana <gülüyor> çok tuhaf gelmedi. Evet. Evet, Yani birçok konuda sağlıkla ilgili konuda hani beslenme metabolizma uzmanlarından çok daha inanılır çok daha güvenilir çok daha bilimsel söyleyeleriniz var. Ve o çok da severek dinleniliyor. Aynı zamanda. Ama birçok da düşman demiyim ama hani sizden rahatsız olanlar da var galiba. Eminim çünkü şu anda <gülüyor> gıda üretimi tamamen kar maksimizasyonuza dayanıyor. Yani evet. olabildiğince, örneğin bir inekten nasıl 40 litre süt elde edebilirim? Evet. Şu soruyu soruyorum ben bu tür insanlara, bir buzağının büyümesi için günde kaç litre süt gerekir? Üç litre, dört litre. O halde bir ineğin de süt verme kapasitesi üç litre, dört litredir. Biz bunu kırk litreye çıkartamayız. Ha çıkarttığını iddia edenler de süt elde etmiyor aslında. Başka bir şey elde ediyor. Evet. Betkik bir şey evet. söyledin. Ben şey söylüyordum yani hocanın zaten bu konuda çok önemli kitapları da var. Yeni bir kitabı şimdi yine de konuşuyorduk. GDO Çağdaş Esaret değil mi? Kaynak yayınlarından evet. çıktı. Ben ilk iş onu okuyacağım. Bir kere çok merak ettim. Bir hazırlamakta ee, olduğu kitap var. Yani. Hazırlamakta olduğunuz bir kitap daha var değil mi? Onun onu sözünden henüz vermeyelim. Tamam. Çünkü birkaç kere yalancı çıktım. <gülüyor> zaman <gülüyor> Zamanlama konusunda bitiremediğim için henüz. Şimdi... E, Programı, bu programa gelmeden önce bir miktar şöyle ben de yazılarınıza da bakmaya çalıştım. Hakikaten çok da iştahlandım. Yani daha az okuduğumu gördüm sizin yazılarınızı. Okumak gerekiyor. Mesela yazılarınızı okuyunca hakikaten o gıda emperyalizmi denilen şey işte gıda üzerinde oynanan oyunlar devlet vatandaşını niye bu anlamda koruyamıyor? İşte süt konusu var, GDO var Bir sürü konu kolesterol. var bugün kolesterol var bir sürü konu var konuşabileceğimiz ama isterseniz bugün şu çok güncel olan kolesterolle girelim istiyorum oradan belki diğerlerine de geçeriz biz şimdi hocam kolesterol hapları kullanalım mı kullanmayalım yani mı ne diyorsunuz? Nereden çıktı bu tartışma evet. neden böyle bir kamplaşma oldu ve bunların doğruluk paylarının boyutları nedir yani? Şimdi tartışma tabii ki son zamanlarda çok satan bir öğretim üyemizin yazmış olduğu bir kitapta genel kanıdan farklı görüşler ortaya atıldığı için alevlendi. Ama ben o kitabı okumadım. İçinin doğruluğu konusunda bir bilgim yok. Ama kulaktan öğrendiklerim o kitabı okuyanlardan edindiğim kadarıyla her şeyin de çok doğru olmadığı kanaati bende uyandı. Böyle bir tartışma ortaya çıktı. Şimdi e, takım tutar gibi kolesterol ilacı kullanın Hı. ve kullanmayın diye iki tane kamp ortaya çıktı. Hı. İkisi de hatalı. E, kolesterol kendisi masumdur. Anne sütü kolesterolden oldukça zengin bir süttür ve doğa kendisine zarar Hı. vermez. Çok doğru. Dolayısıyla anne sütünde kolesterol varsa bir kere her şeyden önce burada bir problem yok demektir. <gülüyor> e baktığımızda e, kolesterol bütün hormonlarımızın ham maddesidir. <gülüyor> yani kolesterol olmadan aslında bir yaşam yok. E, o halde sorun nerede? Sorun kolesterolün oksitlenmesinde. Siz eğer kolesterolünüzü oksitlemiyorsanız istiyorsa 300 olsun kolesterolünüz. Bir dert yok. Ama diğer e, e, besinlerle yediklerinizle kolesterolün oksitlenmesine yol açıyorsanız orada bir tehlike. Orada var. sorun var. Şimdi ya dayak atanı kavga mahallinden uzaklaştırmak lazım ya da dayak yeyeni uzaklaştırmak lazım. <gülüyor> Çok güzel. <gülüyor> Bu mümkün mü yani yüksek kolesterollü olup dayak atanı yani yani oksitlenmeye yol açan maddeleri ortadan kaldırmak, engellemek. Tabii, kim oksitliyor diye bakarsak hı hı. birinci oksitleyen e, şeker. Şimdi şekerin içinde normal yediğimiz şekerin içinde bir molekül glikoz, bir molekül fruktoz var. Glikoz da belli bir oranda trigliserite dönüşür ama fruktoz çok. karaciğere girer girmez hemen trigliserit olarak çıkar ve kolesterolü en çok oksitleyen maddelerden biri trigliseritlerdir. Yani fazla şeker tüketmiş olmamıza bağlı kendi elimizle yaratmış olduğumuz trigliseritler kolesterolü oksitleyerek Oksi kolesterole yol açar ve damar sertliği yapar. Yani yediğimiz zeytinyağı değil bizim hastalığımızı sağlayan şekerden üretilmiş olan triglycerid kolesterolü oksitliyor. Diğer oksitleyen bir madde trans yağ asitleri. Hani şu 100 yıl sonra... Margarin üreticileri uyandı ay pardon dedi yüz binlerce milyonlarca insan ölümüne neden olduktan sonra şey transyasiti varmış hadi biz bunu artık çıkartalım, çıkartalım dedi. Margarinin ilk piyasaya çıkma yılı 1908 trans çıkma yılı 2008. O bu kadar eski utançtır. mi var evet. wow. Bu bir utançtır. Evet bu arada ben telefon numaralarını da vereyim <gülüyor> dinleyicilerimizin soruları olabilir. Canlı yayın olduğu için böyle bir formatımız var. 0212 343 40 40 telefon numarasına 02 212 alan koduyla 343 40 40 sorularınız varsa Kenan Hoca'ya sorabilirsiniz. Şimdi transya asiti nereden alıyoruz biz? Bir kere bütün şarkı teori ürünlerinde transya asiti vardır. Bir. İkincisi margarinden şimdi çıktı ama o margarini ısıttığınız anda yine oluyor. Aynı şekilde ayçiçek yağı ve mısır özü yağı gibi omega 6'dan zengin yağlar çoklu doymamış yağ olduğu için doymamış zincirleri açılarak trans yağ asiti oluşabilmektedir. Bir porsiyon ayçiçek yağında kızartılmış patateste 6 gram trans yağ asiti vardır. Yani bir kere biz ayçiçeği ve mısır özü yağı kültüründen kendimizi soyutlayamadığımız sürece... Yaşam hakkımız yok hmm. neredeyse. Bakın Akdeniz Havzası'nda en çok bu yağları kullanan ülke İsrail. En çok kanser görülen ülke İsrail. Hı. Akciğer Havzası'nda. İkinci sırada Türkiye. En çok kanser görülen ikinci ülkede Akdeniz Havzası'nda Tür Türkiye. Hırginç. Yani ayçiçek yağı ve mısır özü yağını asla zinhar eve dahi sokmamamız lazım. Aynı margarin olduğu gibi. Yıllar önce Marshall yardımıyla hani dünyada oynanan oyunlar da konumuzun evet. bir parçası. Amerika dünyanın en büyük mısır üreticisidir. Dünya mısırının yüzde kırkı Amerika'da üretilir. Ve Amerikan başkanları ta 30'lu yıllardan beri benim köylüm mısırla kalkınacak fetvasında bulunmuştur. Ama mısır dağları ortaya çıkınca bunu nasıl değerlendireceğiz sorunsalı ortaya çıkınca mısır özü yağı keşfedilmiştir. Ve bu yağın da bir yerlere satılması gerekiyor. İşte Marshall yardımının şartlarından biri... ...Amerikan mısır yağını kullanmamızdı. Ve bu amaçla 3 milyon zeytin ağacı Anadolu'da kökünden söküldü. Aynen alır gibi değil hakikaten. Zeytinyağı ısıtılırsa kanser yapar yalanı uyduruldu. 60 yıldır bu yalanı silemiyoruz. Hiçbir şey olmaz. Her türlü kızartmanızda rahatlıkla zeytinyağı kullanabilirsiniz... Evliya Çelebi'nin Trabzon bölümünde zeytinyağlı hamsi kızartma tarifi vardır. Yani 450 yıl önce, 400 yıl önce Anadolu doğruyu biliyordu. Şimdi bir de fındık ya diye bir şey var. O nedir acaba? Fındık yağı kalitesiz bir zeytinyağı gibi görebiliriz. Çünkü hamur haline getirildikten sonra, 80 derece ısıtıldıktan sonra... ...eter katılarak veya katılmayarak... Ancak yağını elde edebiliyorsunuz. Halbuki zeytini sıktığınız anda yağı çıkıyor. Yağı yani rafine zeytinyağı ile fındık yağını eş görebiliriz. Ee, yağ asit birleşimi zeytin zeytinyağına yakındır. Ama üretim tekniği açısından e, rafine zeytinyağına denk gelebilir. Halbuki e, çiğ zeytinyağında çok antioksidanlar, çok yararlı başka maddeler var. Biz ama kolesterolün oksitlenmesine dönelim. Evet. Evet. Trans yağ asitleri ikinci sıklıkta kolesterollü oksitler ve o yüzden margarinden aldığımız trans yağ asitler ayçiçek yağından aldığımız trans yağ asitleri bizim damar sertliğimize yol açıyor. Hani bitkisel yararlı deniyor hiç ilgisi yok. Üçüncü bir oksitleyici madde ise doymuş yağ asitleridir. Doğada 40 farklı doymuş yağ asiti var. Ama sadece 3 tanesi kolesterolü oksitleyecek yetkiye sahiptir. 12, 14 ve 16 karbonlu doymuş yağ asitleri. Laurik asit, miristik asit ve palmitik asit. Palmitik asiti nereden alıyoruz en çok? Hani şu üçü bir aradalar var ya. Onun içindeki evet. süt tozu palmitik asittir. Yani bugün en çok damar sertliğini yapan maddelerden birini biz masum masum kahve içerek almış oluyoruz. Hmm. Diğer taraftan işte e, işin en can alıcı yanı da şimdi söylüyorum palmitik asiti ve e, miristik asiti endüstriyel hayvancılık sonucu iç yağdan ve sütten alıyoruz. Hmm. Yani merada otlayan hayvanın İç yağının ana yağ asiti stearik asittir. 18 karbonludur. 37,5 derecede eridiği için insan vücudu sıcaklığında erimez. Ateşliyken siz yediyseniz bunu hadi eridi diyelim. Emildikten 15 dakika sonra oleik Hı -hı. asite dönüşür. Yani zeytinyağına dönüşür. Yani dedelerimiz Adana kebap yerken kuyruk yağı yerken aslında zeytinyağı yiyormuş. Hı -hı. Ama siz hayvanı ahıra tıkıp da Hı -hı. buna Ee, ...karbonhidrat ağırlıklı besin, pancar küspesi mısır gibi besinler verirseniz iç yağının ana yağ asiti palmitik asit oluyor. Çok... Mera sütünde hiç dememek lazım ama çok az aterojenik doymuş yağ asiti varken ama aynı zamanda da bir oksitlenmeden söz ediyoruz... Doğal sütte, mera sütünde inanılmaz güçlü bir antioksidan olan CLA, konjigelinoleik asit vardır ve bu kolesterolün oksitlenmesini de engeller. O yüzden hem oksitleyici madde az Hı -hı. hem antioksidanı yüksek olduğu için mera sütünün asla ater aterojenik bir etkisi yoktur. Benim dedem 117 sene yaşadı sırf tereyağı yiyerek. Yani %100 merada kabayemle beslenmiş Kurutulmuş yeşil otla veya taze otla beslenmiş bir hayvanın sütünden elde edilen da hiçbir zararlı madde yoktur. Adeta bir ilaçtır. Omega 3 vardır bir de. Hani sadece balıktan aldığımızı zannettiğimiz evet, bizim evet. atalarımız tereyağdan omega 3 alıyormuş. Ama yapay olarak hazırlanan ya da fabrikasyon tereyağı aynı şey, İçen... aynı özelliklerine sahip değil. Hayır. Siz yemini değiştirdiğiniz anda evet. hayvanın süt dört farklılık gösteriyor. 1. içinde hiç CLA olmuyor. Halbuki CLA'dan zengin beslenen kadınlarda meme kanseri bile %60 az görülüyor. Abdominal yağlanmayı, hani şu karın tipi şişmanlığı engelliyor CLA. Kolesterolün oksitlenmesini engelleyebiliyor. Mera sütünün tereyağında omega-3 var. Her hücre zarımızın kaplanmasında gerekli bir madde. Omega 3'ten zengin beslenen insanlarda yüksek tansiyon olmuyor çünkü hücre zarı daha elastik oluyor. O yüzden damar elastik olduğu için yüksek tansiyon gelişmiyor. Şeker hastalığına karşı koruyucudur Omega 3. Kansere karşı koruyucudur ve pıhtılaşmaya karşı koruyucudur. Bugün her 40 yaşını aşmış insana kan sulandırıcı veriyoruz çünkü Omega 3'ten yoksunuz. Hocam yani bazen dönem dönem farklı platformlarda duyduğumuz bir takım slogansal bilgileri o kadar güzel birbirleriyle bağlayarak anlattınız ki gerçekten bizim normalde... Bu program boyunca üç tane parça dinliyoruz. Birinci parçanın e, süresini beş dakika aşmışız. Aştık. Bu, bu hiçbir önemli değil aslında. Bugün isterseniz üç değil iki parça dinleyelim size daha fazla vakit ayırmak için. Ama çok teşekkür ederiz. Şimdiden yani program arasında çok şey öğreniyoruz. Bu arada ben kağıdım, kalemim. Evet ben de, de, de öyle alırsın. Sürekli <gülüyor> not alıyorum. Derste gibiyim yani. Peki hiç vakit kaybetmeyelim. Belki buradan süte geçeriz bir müzik arasından sonra. İlk olarak Udi Hrant'ın bir parçasını dinleyelim. Sen bu yerden gidelim. Sen bu yerden gidelim. dinledik onun bir esirini Sen Bu Yerden Gidel isimli parçayı seslendirdi 20 Ocak 2012 tarihinde açık radyo 94.9'da önce sağlık programında canlı yayındayız ve konumuz Profesör Doktor Kenan Demirkoğlu'na beslenme konusunda yanlış bildiklerimiz mi diyeyim gıda sektöründeki emperyal yaklaşımlar mı diyeyim birçok konuya değiniyoruz galiba İstersen, istersen ee, şey ben bir soru Hocam. sormuştum hoca onu yanıtlamaya çalışıyordu. Hani kolesterol nedir bu problem hapı kullanalım mı diye siz açıkladınız ilk bölümde ama isterseniz e, bağlayalım, o, bağlayalım isterseniz. onu. Şimdi e, kolesterolü oksitleyen yani dövenler bunlar. Biz bunlardan uzak durmayı becerebiliyorsak e, o, o şey. zaman kolesterol hapı asla kullanmamıza gerek yok. Ama bunlardan uzak durmayı becermek. Bireysel bir çözüm olamıyor her zaman. Hmm. Yani siz bugün ne kadar para dökerseniz dökün, evet. mera hayvanının <gülüyor> sütünden üretilmiş bir beyaz peynir bulma şansınız yok. Yok, yok. Bir şey. Ancak karsa kendiniz gideceksiniz. Evet. Mera'daki hayvanı göreceksiniz ne yediğini. Bak bu hayvanın sütünden bana beyaz peynir yap diyeceksiniz ancak öyle mümkün. Sağlıklı beslenmenin bireysel çözümü yoktur. O yüzden devlet politikaları olmalıdır. Şimdi siz bunu elde edemiyorsanız mecbursunuz kolesterolünüzü azaltmaya. Dolayısıyla da ilaç kullanmaya. Bütün o ilaçların bildiğimiz veya tahmin ettiğimiz yan etkilerini de göze alarak kolesterolü düşürmek zorundasınız. Çünkü bir realite bugün gelişmiş ülkelerin tümünde bir numaralı ölüm nedeni aslında kalp hastalığı dinliyor ama ...acaba orada tıbbi hata bir numara mı diye... ...başka bir günün konusu olabilir. <gülüyor> ee, bir numaralı ölüm nedeni... ...kalp hastalığı, kalp damar hastalıkları. E o halde mecbursunuz kolesterol düşürücü ilaç kullanmaya. Veya bu mecburiyette kalmamak için... Ek riskleri göze almamak için bu ilaçlardan kaynaklanan ek riskleri göze almamak için beslenmenizi tamam, değiştirmek zorundasınız. Bu slogansal bir şekilde bu deyim bu yaklaşımı çok doğru yani sağlıklı beslenme bireysel pek mümkün ol, olacak bir şey değil. değil Aynen mi? öyle. Kaçmanız mümkün değil yani evet. böyle organik pazarlar falan falan çok fazla bir şey değiştirmiyor Ben değiştirmiyorum. çok şanslı bir konumdayım bu konularla çok uzun yıllardan beri uğraştığım için e, e, küçük köylü beni sevdiği için çünkü e, bakın çözüm küçük köylülüğü desteklemekte evet. endüstriyel tarımı destekleyerek evet. hiçbir yere varmak mümkün değil sağlıklı beslenmek istiyorsak biz küçük çiftçiyi desteklemek zorundayız şimdi buna hep karşı geliyorlar emperyal evet, tabii, e, tabii, tabii, tabii. ülkeler ama ben size bir şey söyleyeyim çok ilginç bir gelişme oldu birkaç yıldan beri dünyadaki 1 milyar açın 700 milyonu çiftçi biliyor musunuz? Yani bize gıda üretmeyi kendine vazife saymış insanlar açlıktan ölüyor. Ve o yüzden açlıkla mücadelenin tek çözümü bu küçük çiftçinin yeniden para kazanabilir olduğu için Asya Kalkınma Bankası 2006 yılında açlığı gidermenin tek yolu küçük çiftçilikten geçer diye açıkladı. 2009 yılında Dünya Bankası aynı açıklamayı yapmak zorunda kaldı. Yani açlığın gerekçesi küçük çiftçi ürünlerinin piyasada satılamaması Hı -hı. dolayısıyla gelir elde edememesinden. Dünyada bir gıda eksikliği yok. Daha 10 e, yıl Hı -hı. önce e, FAO 10 milyar insanı besleyecek gıdanın dünyada olduğunu açıkladı. Bir gıda eksikliği yok bir yalan söyleniyor. Ve kalkıp da şimdi bizi dinleyen süt üreticileri... Ya siz 70 milyonu mera sütüyle mi besleyeceksiniz? Evet. Ne hayal kuruyorsunuz? Şunu cevaplayabilirim. Bir insanın 1000 kilo süt içmesine ihtiyaç yok ki. Yani süt bir... Biz şunu açıklamalıyız. Sütü niçin içiyoruz? Süt bir protein kaynağı olarak ele alınmamalı. Sütün en önemli unsuru doğal sütse işte omega 3 saydık. Hı. CLA, kalsiyum. E ben bunları alamadıktan sonra sütün ne yapayım? Seniz ne olacak içmeseydiniz ne olurdu? Yani ayrıca yani şu andaki sütler süt mü? Yani kesinlikle başka bir isim bulmamız lazım onu. <gülüyor> Çok güzel. Dayanıklı beyaz eşyalar. Yani aynı öyle. Evet, Çok güzel. Beyaz eşya güzel. <gülüyor> Çok güzel. Yani zaten dikdörtgen kutularda da satılıyor ve beyaz eşyayı evet. da andırıyor. Yani bu. O yüzden sütte antibiyotik varmış. Hayır sütte antibiyotik yok. Sütüm sütte antibiyotik var. Sütümde var. Yani şu anda. Antibiyotik kalıntısı, aflatoksin kalıntısı. Bakın aflatoksin çok ciddi bir sorun Tabii. Türkiye'de. Ben daha yeni asistandım 30 yıl önce. Hep Doğu illerinden mide kanserlerinin geldiğini görünce. Acaba bunun aflatoksinle ilişkisi var mı diye araştırdım. Ve o dönemde bulgurlarımızda ve açıkta kurutulan hemen hemen tüm. <gülüyor> kuru gıda maddelerinde aflatoksinin çok yüksek olduğunu gördüm. Şimdi neyse ki artık e, kurutma, bulgur kurutma e, oldukça e, temiz bir ortamda yapılıyor ama ben hala pul biberlerde evet. ciddi sıkıntı olduğunu Hı -hı. düşünüyorum. Ve diğer bazı açık havada kurutulan unsurlarda hal salçalarda dahil Hı -hı. ciddi sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'nin gerçek anlamda bir aflatoksin problemi var. Hep karaciğer Kanserinden söz edildi, hayır. Mide, Mide kanserinin kanseri. de çok önemli bir gerekçesidir aflatoksin. Hocam bu süt, daha doğrusu sütümsü beyaz malzemeler ya da ürünler, antibiyotik dedik, aflatoksin dedik. Ve olumsuzluklarını içerdiği bu olumsuz maddelerin dışında bir kere yararlı olabilecek o kalsiyum falan gibi kaynakları... Kalsiyum içeriyor. İçeriyor mu kalsiyum? Kalsiyum içeriyor ama... CLA içermiyor. İçer. Omega 3 içermiyor. Karşılığında da bol miktarda kolesterolü oksitleyen aterojenik doymuş yağ asiti yani içeriyor. Yani kısaca bir doğal sütün, hayvanlarından alınan sütün sağlayacağı yararın aynısını sağlamıyor. Evet. İkincisi... Zarar yani, veriyor. E, zarar veriyor ama zararı da birkaç koldan veriyor. Evet, yani, aynen öyle. Omegadan, tutun, yani omegadan tutsun, omegadan tutsun, onun eksikliğinden oksitleyici maddeler içermesinde ve bir de antibiyotikler var. Evet. Bir de bir hormonu sanki ben öyle okumuştum. Bir hormonun oluşumunu uyarıyor gibi. Şimdi e, Amerika'da ne yazık ki bir de e, hormonların da kullanımı söz konusu. Türkiye'de bu yasak. E, o yüzden hormon işi e, çok doğru bir bilgi olmayabilir. E, şu çok önemli. Tarımda ve gıda üretiminde verimlilik nedir? Yani evet. bir inekten çok doğru. 40 litre süt almak... Verimlilik. Eğer tartıya göre bakarsanız verimlilik gibi gösterilir ama gıda da verimlilik insana verdiği yarar ve vermediği zararla ölçülmelidir. O zaman baktığınızda bugün bir inekten 40 litre süt almak çok büyük bir verimsizliktir. Bakın bundan 3 yıl kadar önce Mülkiye Dergisi'nde bir yazım çıktı. Beslenmenin demokratikleştirilmesi diye. Ve o yazıda İnternetten izleyicilerimiz bulabilirler. Amerika'da ve Avrupa'da yapılmış bazı çalışmaları Türkiye'ye adapte ederek bir tahmini değer bulmaya çalıştım. Şimdi bir kere dünyada ölen insanların yüzde 66 kadarı kronik hastalıktan ölüyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımına göre kronik hastalık önlenebilen hastalıklardır. Yani aslında tamamen önlenebilecek hastalıklar nedeniyle insanlar 3'te evet. 2 oranında hayatını kaybediyor. Kronik hastalıklara yol açan faktörler ne? Tütün kullanımı, hatalı beslenme, hareketsiz yaşam. Arslan payı kimde? %60 gibi bir oranda hatalı, hatalı beslenmedi. Ben de size bunu soracaktım. Hatalı zaten. beslenmenin yol açtığı... Kronik hastalıkların tedavisi için yılda ne kadar para harcıyor Türkiye biliyor musunuz? 15 hastalık. milyar dolar. Kronik hastalıkların tedavisi. Kronik hastalıkların yani pardon sadece hatalı beslenme sonucu hatalı ortaya mi? çıkan. E şimdi 15 milyar doların e, değişik yurtdışı ilaç firmalarına gittiğini düşünelim. Öbür taraftan Türkiye çiftçisine yılda 3 milyar dolar destek veriyor. Ama 3 milyar dolardan daha fazlasını sadece traktörlerde kullanılan mazotun ÖTV ve KDV'si olarak geri alıyor. Dolayısıyla Türkiye'de tarıma sıfır destek veriliyor. Hmm. E sen gıda üretimine sıfır destek verirsen tabii ki Amerikan ilaç şirketlerine 15 milyar ödersin. 15 milyar evet. dolar ödersin. Dünyanın ama bir problemi galiba değil mi bu? Yani bu, bu emperyalizm işte hı hı. bu neoliberalizm böyle evet. bir şey. Yani büyükler daha çok büyüsün, evet. küçükler özür, ezilsin gitsin. Evet. Şimdi bakın sadece bunun 7,5 milyar dolarını siz küçük çiftçi desteği olarak verseniz Türk halkı sağlıklı gıdaya ulaşır, hmm. sağlıklı, mutlu bir toplum elde edersiniz 7,5 milyar da cebinizde kalır. Çok ilginç kronik hastalığa verecek para. Tabii. Evet. kötü beslenmeye bağlı kronik hastalık Evet. evet. evet. Çünkü galiba bir soru var oradan belki sütle Hı. biraz daha odaklanırız. Ben sütle ilgili bir şey sormak istiyorum. Bir de bir dinleyicimizin bir şey e, sorusu var. Şimdi bir de bu cam şişedeki günlük sütler var. E, bunlar için de aynı şeyi söyleyebiliyor muyuz? Şimdi bir bakın ben onu sütün, soracağım. Kanada'dan çok ilginç bir yayın çıktı. Margarinle ve Omega 6 yağlarla beslenen annelerin sütünde var olan yağın yüzde 10'u trans yağ asidi. Hmm. Yani hayvan ne yerse Onu sütü çıkarım. o olur. Tabii. Evet. Dolayısıyla o beyaz nesne cam şişede olsun, Başka kristal şişede. kavanozda olsun ne fark eder? Günlük tamam. olsun. Yani sonuçta hangi memeden çıktı o memeyi taşıyan inek neyle beslendi? Evet. O önemli. Tabii ki cam şişe e, öbürüne göre UHT ile ısıtılmış evet. karton kutulara göre daha sağlıklı. Şu açıdan daha sağlıklı. E, UHT ile sütteki şeker karamelize oluyor. Evet. Ve daha tatlımsı bir süt elde ettiğiniz için o çocuğu bir daha doğal süte döndüremiyorsunuz. Evet. Hı hı hı. E, ama... Dikkat edin cam şişe sütler de eskiden 3 gündür raf ömrü şimdi 5 güne çıktı. Tabii. Niye? Homojenize ediliyor artık onlar bile. Yani çok ince delikli eleklerden çok yüksek basınçla geçirilerek sütteki bütün kimyasal maddelerin molekülleri parçalanıyor. Evet. Parçalandığı için e, kimyasal bir... E, Çuvala dönüyor. Şey, bu, bozulma ilginç, riski he, yani, ortadan kalkıyor. Hayır bozulma riski e, tadı güzel oluyor. Bozulma riski e, azalıyor. Daha uzun raf oluyor ama bütün o yarar sağlayacak özelliklerini yitiriyor. Yani bu kadar mı hani, parmağı göze içine batırırcasına fütursuzca bir daha fazla kazanma kaygısı. Maalesef öyle. Bütün her şeyin önüne geçiyor. Öyle. İnanılmaz tabii değil tabii. mi? Zaten bakın bugün çiftçiden bir litre süt ortalama... 75 kuruşa alınıyor... ...iki buçuk liraya satılıyor. Çok ilginç. Evet. Şimdi ben mesela kendim... ...ben bunu daha önce buradan da yine söylemiştim... ...söyleyeceğim. Eskiden... ...yoğurtların o jelatin... ...kapaklarında tarih olurdu... ...biliyorsunuz. Üstünde de bir şeffaf... ...kapak ayrıca olurdu. Şimdi... ...bir tane firma haricinde ben hep... ...bunu inceliyorum. Şimdi gidip... Yani ...süt ve yoğurt alırken böyle şeylere dikkat ediyorum... O ıı, açılmayan açıldığı zaman açıldığı belli olan jelatin kapakta tarih yok. Bir firma, belki iki firmada vardır. Gerek vardı. yok artık iki, iki sene dayanıyor çünkü. Şimdi e, hem öyle <gülüyor> hem de üstündeki o şeffaf bir kapak var ya. Evet. Hani onu çıkardığınızda tekrar takabiliyorsunuz. Evet. E, o kapağın üstüne tarih atılıyor. Niye biliyor musunuz? E, evet. Tarihi geçmiş olanlar yeniden geri gidiyor, yeni kapaklar yeni ka geri geliyor. Evet ben bunu öğrendim. Ha, çünkü yeni içi, bozulmuyor. içi bozulmuyor. İçi dayanıklı eşya bozulmuyor. Evet. O kapaklar tık tık değişiyormuş. Evet. Yeni tarihli kapaklar. Maalesef. Ben şimdi öyle kapaklı yoğurdu Ama asla almıyorum. Ama bir sakıncası yok ki. Neden? Bozuluyor. Bozulmuyor, e, bozulmuyor ki. ki zaten. Zaten bozulmuyor. Ha, sahtekarlık yapmıyor başka adam. Başka bir problem başta. var orada. Evet. Yani kapağında da tarih olsa da olmasa da zaten o yoğurt zaten olumsuz evet. bir... Evet. E, İki sene oluşmuş. balkonda bırakın bir şey olmuyor. Evet. <gülüyor> ee, başka bir problem var orada. Bu da belki yine ayrı bir e, birliktelik gerektirecek sizlerle. Kullanılan plastik. Tabii. Tabii. Şimdi e, bu kadar çok anlattım ben 2-3 senedir ve bazı firmalar artık sağ olsunlar polipropilen plastik kullanıyorlar. Ama birçoğu hala yoğurda e, endokrin bozucu olduğu kesin olan dolayısıyla bir takım hormonal bozukluklar, kısırlık ve kanser yapabilecek plastikleri hala kullanıyorlar. Okur... Bisterol muyuz neydi onun ismi? Bisfenol A. Biz fenol A evet. Sadece mi? o değil. Tabii. O bir tane. Trenler öyle. var. Bir sürü şey var. Polistiren var. Mesela. Peki biz şu son günlerdeki... Bir soru var galiba. E, soru sonra da, ondan sonra şu süte dönelim yavaş yavaş. Evet. Yani şey, son günlerin e, güncel konusu diye. He, yani, polipropilen plastiği e, tüketici tanıyabilir mi? Yazıyor mu? Tabii, onu soracağım. Bir tabii. de bir dinleyicimiz var. <gülüyor> Semra Heker dinleyicimiz. Organik pazarların önemini vurgulamış e, telefonlar yarak. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz diye soruyor. Şimdi... E, E, ambalajın altında geri dönüşüm üçgeni e, beş numara olan poliproplendir. Hı hı. Ve o üçgenin altında PP harfleri bulunur. Bugün için e, plastik ambalajda e, insan sağlığına zarar vermeyen bildiğimiz tek plastik bu. Bir de polietilen ama onlar kap olarak değil ama hı hı. folyolar mesela polietilen oluyor. O yüzden mesela o tetrapak kutuların ...en iç katmanı polietilen bir folyodur. O yüzden hı hı. oradaki plastiğin zararı yok. Ben Anladım. tetrapak açısından öyle bir kanser riski olduğunu düşünmüyorum. Ama homojenize süt olması, evet. 120 dereceye ısıtılması, sütün karamelize edilmesi... ...bir de en sonunda zaten ham madde <Gülüyor> i̇şte hangi zaten inekten yetersiz. ne yedi o inek? Yani o en başta konuştuğumuz konu zaten şaibeli kılıyor... E, süt değil bunlar artık bize dedirtiyor e, ikinci bölüm Din, dinleyicimizin bir sorusu vardı organik pazarların ha, önemi e, organik pazardan önce e, biz hep unutuyoruz bu sütlerin içinde tarım ilaçları da var e, tarım ilaçlarından soyutlanabilmek için organik süt alabiliriz hiç olmazsa Ve aynı mantıkla elbette ki organik pazardan alışveriş yapmak çok önemli. Çünkü tarım ilaçları da endokrin bozuculardır. Yani endokrin bozucular nedir? Bizim hormon sistemimizi, hormonlarımızın ya fazla çalışmasına ya da eksik çalışmasına yol açabilen maddelerdir. Ve bunun sonucu değişik hastalıklar, hormonal hastalıklar ve kanserler ortaya çıkabilmektedir. Bakın bugün çağı kan kanserinin en önemli etkenlerinden biri tarım ilacı artıklarıdır. Evet. O yüzden elbette organik tarım. Yalnız şunu da e, söylemek zorundayım. Organik tarımı her met ettiğimde bunu söylemeyi Hı -hı. de ihmal etmemeye çalışıyorum. Organik tarım da kapitalist bir tarım. Modelidir. O yüzden e, bizim çiftçimizin ...altından kalkabileceği bir tarım modeli değildir. Yani girdi maliyeti yüksek bir tarımdır. Benim tercih ettiğim küçük çiftçi tarımdır. Zaten o adamın e, yapay gübre veya tarım ilacı alacak parası yok. O zaten doğuştan organik yani. Organikten de öte çünkü organik tarımda bir de tenkit ettiğim benim... Hibrit tohum kullanılması izni vardır organik tarımda. Bunun ek bir zararı yok insana. Ama <gülüyor> hibrit tohumlarda yarar eksikliği olabilir. Mesela domatesin likopeni daha az olabilir. Evet. Yani e, her zaman şuna geri varıyoruz. Biz bir gıdayı ürettiğimiz zaman insan sağlığına katkısı ...ölçümüz olmalı. Başka bir, bir ölçü değil. olmamalı. Ya bu dediğinize çok katılıyorum. O organik e, ürün kullanımı da... ...bir sektör haline gelmeye başladı. Ve bu nedenle de... ...bir tehlike arz ediyor diye düşünüyorum bazen. Ben ama yine de desteklenmesi... ...taraftarıyım. Evet. Çünkü... ...öbür taraftan yediklerimiz... ...bakın Greenpeace'in Almanya'da yaptığı bir çalışma var. Çok ürkütücü. Almanya'da yasak olan... ...tarım ilaçlarını bile Almanya'da... ...üretilmiş ürünlerin üzerinde buldular. Çok bir porsiyon yenmesiyle akut zehirlenmeye yol açabilecek kadar tarım ilacı bulunduğu Almanya'daki bazı maalesef Türkiye'den de giden hmm. ürünlerin üstünde. Yani e, o yüzden mutlaka organik tarımı destekleriz ama amamızda söyleriz. Hmm. Bu kapitalist bir tarım modelidir. Girdi maliyeti yüksek bir tarımdır. Ne yazık ki hibrit tohum kullanılmasına hmm. hala izin verilmektedir. O yüzden biz organiğe karşı gelmeyelim ama küçük çiftçi tarımını esas destekleyelim. Evet ama yani tabii insan burada devletten tabii dediniz ya bireysel olmaz diye. Evet. Devletten bekliyor. Bakıyorsunuz ki devlet vatandaşını bu anlamda korumuyor. Ama bu, bu konuda Ve... yani Türkiye Cumhuriyeti devleti şu şu şu hataları yapıyor dışarıda da Türkiye konuştuk. Cumhuriyeti yani değil. Bütün devletler dünyada Yani bu, bu egemenlik, bu emperyalizm. Evet. Kendi devletinin kendi vatandaşlarına karşı emperyalizm belki. Yani, yani şimdi e, e, bu, bu yani paranın döndüğü ve e, tek amacın, tek hedefin para olduğu bir dünyada. Şunu hep göz ardı ediyoruz. E. Dünyada toplu neden atom bombasına bir yılda üretilen ne varsa yüzde gıda gıdayla ilgilidir. Çok ilginç. Geri kalan yüzde ellinin üçte biri mazottur. Geri kalan yüzde ellinin üçte biri için hemen komşuluğumuzda bir milyon insan öldürür. Tabii. Tabii. E gıda için ne yapmazlar ki? Tabii. Yani evet. Bu korkunç bir emperyalizm. Tabii. En önemli emperyal silah gıdadır. Bir de yani sizin çok vatandaşın, bizlerin çok çaresiz olduğu bir alan. Tabii. Hani sizin o demin bahsettiğiniz beslenmenin demokratikleştirilmesi yazınızı ben okudum. Hakikaten öyle. Yani e, siz ne yapmak istiyorsunuz? Demokratiklik hani tanımına baktığınızda sizin e, yapmak istemediğiniz bir şeye zorlanmamanız diyorsunuz. Ama e, ben istemediğim peyniri, istemediğim sütü, yoğurdu yemek zorundayım. Ya, Ve bulamıyorum. Çocuğunuza yedirecek bir şey bulamıyorsunuz. Bu en kötü şey. Evet yani istediğiniz kadar zengin olun. Bulamıyorsunuz. Evet, bulamıyorsunuz. E, şimdi bir de e, gelir düzeyi düşük vatandaşlarımız açısından bakarsak. Direkt olarak zehir yemeye mahkum bırakılıyor. Evet. Çok mahkum Şu son edin. günlerdeki süt konusuna dönelim mi? Ee, özellikle içerdiği antibiyotikler ne yapıyor Tarım Bakanlığı bu konuda? Şimdi Bizi orada buyurular. birkaç tane problem var. Bugün bir televizyona telefonla katıldım. Oradaki bir üretici dedi ki e, hayvan hastalanırsa antibiyotik verilir. Hı. Biz de o hastalığı döneminde süt almayız. Hayır antibiyotik ...sütte mikrop bulunmasın diye veriliyor... Evet, ...dünya çapında... Tamam. ...dünya çapında antibiyotik kullanımı... ...hayvanlarda insanlara göre... ...20 kat daha fazla... <gülüyor> ...ve tamamen... ...o kötü koşullarda... ...düşünsenize hayvanı... ...boynundan zincirliyorsunuz... ...bir kafese bağlıyorsunuz... ...ve hayvan pislediği yere... ...sadece çömelebiliyor... ...uyumak evet. için... Ememeleri evet. nereye gömülüyor... ...bir saat tamam. önce... E, ...pislediği yere gömülüyor... Tamam. E böyle bir memeden temiz bir süt gelmesi mümkün mü? E o yüzden de antibiyotik basılıyor. Teftişlerde denetimde sütte mikrop çıkmasın diye. Yani sırf sütte mikrop olduğunu biliyor. O çıkmasın diye o antibiyotik veriliyor. Hasta... Hayvan hasta olduğu için yapmıyor bunu. Ben bu konuda bir şey ekleyeyim mi size. Buyurun. Mesela tavuklar, tavuk eti yiyoruz. hani Orada da biliyorsunuz bu hem gelişimi arttırmak hem enfeksiyonu önlemek için, mikrobu önlemek için antibiyotik veriliyor. Hem beslenmelerinde de bu yapılıyor hem süreçte. Ama... Ee, satışa sunulmadan önce hayvan kesildikten sonra bir dinlen kesilmeden önce bir dinlenme süresi hemen itiraz ediyorum olması gerekiyormuş doğru hemen itiraz ediyorum doğru kesmiyorlar o süre geçmeden önce kesmiyorlar ama bir hastalık belirdiği anda hemen kesiyorlar bir ikincisi yumurta ne oluyor Her gün yumurta almıyor mu? Evet. hayır. Şu... O antibiyotik baskısı altında olan hayvanın yumurtasına geçmiyor mu bu antibiyotik? Geçiyor. Ee, ben onu söyleyeceğim. Bu sürelere zaten ne kadar uyulduğu da belli değil. Ben uyulduğuna bakın. Ben, ben namussuz, herkesin namussuz olduğundan yola çıkma taraftarı değilim. Yani çünkü bir de şu var. Markaya zarar vermek istemez hiç kimse. Bir marka kolay oluşmuyor. Ee, ama... E, ...denetimin Tabii ne olacağını belirleyecek olan Sağlık Bakanlığı olmalı. Siz bir kere zaten gıdayı Tarım Bakanlığı'na devrettiğiniz anda oyunu baştan kaybediyorsunuz. Şimdi bizim elimizde bulgular var. Mesela bu besin kaynaklı geçen örneğin akut diyare etkeni mikroplar, bakterilerdeki... ...bu hayvanlarda kullanılan antibiyotik nedeniyle antibiyotiklere direncin... Çok yükseldiği. Tabii tabii. tabii. Yani on başka tabii. bir programın konusu. Bu da bir miktar gösteriyor ki aslında o sürelere de pek hani uyulmuyor gibi geliyor bana o veriler nedeniyle. Evet. Peki süte, e, peki şu, şu son günlerdeki tartışmada ne değişti? Bir takım yasalar, yönetmeliklerdeki şu 13 madde. Şimdi Sayın abi, Bakan çünkü. dedi ki. E, Tarım Bakanı. E, Tarım Bakanı. Eğer biz böyle bir şey saptarsak imha ediyoruz. Hı. Bu da çok maalesef e, oynama, doğru olmayan bir şey. <gülüyor> Çünkü e, süt analizi 3 gün sonra netice veriyor. Peki sütü biz 3 gün bekletip mi satıyoruz? 3 <gülüyor> gün bekletip satsak zaten bozulacak. <gülüyor> yani, dolayısıyla e, bu da çok doğru bir yaklaşım değil. Yani Sayın Bakan'ın o açıklamayı yaptığı günlerde 2 gün 3 gün önce televizyonlarda analiz VTR'leri de dönüyordu. Hı. Ve oradan da açıkça söyleniyordu. Üç gün içinde biz netice alıyoruz. E, süt ne oldu bu arada? Çoktan satıldı midelere Hı. indi. Hı. Hı. Hı. Yani e, böyle olmaz. Biz toptan üretim modelimizi yeniden gözden Hı. geçirmek zorundayız. Yani e, şu hani depremde güçlendirme faaliyetleri yapılıyor ya ya bırak doğru inşaat yapmıyor. E, değil mi? Neyi güçlendireceksin? Evet, neyi güçlendireceksin? <gülüyor> Binaları daha da ağırlaştırıyorsun, belki daha da kolay yıkılmasına yol açıyorsun. Yani evet. E, e, baştan itibaren biz hayvancılığımızı hem çevreye hem insana dost bir hale dönüştürmek zorundayız. Bu hayvancılık falan konusunda da son yıllardaki Tarım Bakanlığı'nın, merkezi otoritenin politikalarında çok fazla sanayileşmeye, sanayileşmeye yönelik yönet, değil mi? Bu sanayileşme, modernleşme sanayileşme çağdaşlaşma diye ne azından bu gıda sektöründe bunu nerede fark ettin biliyor musun yani Fransa'daki Avrupa Birliği sürekli bu tarımın azalması oranlarının azalmasını falan süt dile getirir. Fransa hiç de öyle yapmıyor o, bu ve flan takım çeşitli e, e, alternatif işte e, köylü ya da e, üretici hareketlerini yönetenler e, çok ciddi bir takım protestolarla çok ciddi ağırlıklarını koyarak Fransa şakır şakır tarım oranını arttırmak yolunda e, çok farklı görüşlerin tartışıldığı bir alan haline geldi. Ama zaten baksanıza yani Türkiye'de nüfusun yüzde 10'u işsiz derken en önemli işsizliği absorbe edecek alanı yani tarımı ama. yok ediyorsunuz. Yani Küçük çiftçiliği yok ediyorsunuz ve bugün Arjantin'de uzaktan kumandalı traktörlerle tarım yapılıyor. Adamın biri bir şeyde uçak kuleli havaalanı kulelerinde oturur gibi oturuyor. Uzaktan Hı. kumando traktörlerle on binlerce hektarlık alanı yönetiyor. Bu mu doğrusu? İşte o zaman da niye kanser bu kadar hortladı? Niye kalp damar hastalığı bu kadar yani ortaya çıktı. çıktı diye tartışmaya başlıyoruz. Ve ne yapıyoruz biliyor musunuz? Kanseri daha iyi nasıl tedavi ederiz diye düşünüyoruz. Ya şu kanser... Niçin Hı. oluşuyor? Nasıl engellerizi düşünen yok. Hı. Aynı Hı. şimdi sütü biz nasıl ehlileştiririz? Hı. Ya bir kere sütü doğru üret. Hı. Kötü ürettikten sonra onu ehlileştirmeye çalışmak. Peki sizin söylediğiniz şekilde bir kararın sebebi o şekilde süt üretimine geçilse. Evet. Geriye adım atılsa. Evet. Daha doğal hale dönülse. Süt eldesi yani süt tüketimi için gerekli miktarda çok büyük bir azalma mı olur? Şimdi e, siz de, siz de e, hepimiz burada hekimiz. Biz bir kere tıp fakültelerinde bir insanın süt gereksimi ne kadar diye bir araştırma yaptık mı? <gülüyor> Dünyada böyle bir araştırma var mı? Şimdi Amerika'da e, yılda 100 litre süt içiyormuş halk. Biz 10 litre içiyormuşuz. Değil Bana de, ne? 100 de. litre doğrusu mu acaba? <gülüyor> Çok doğru. <gülüyor> yani biz ilk önce İnsanın gereksiminin oldu? ne olduğunu evet. belirleyelim. Yani Türk insanının gereksimini belirleyelim. Ona göre bir tarım yürütelim. Ona göre bir hayvancılık yürütelim. Yani bir ulusal beslenme politikası, buna bağlı bir ulusal gıda politikası, buna bağlı bir ulusal sağlık politikası geliştirmek zorundayız. Evet. Yani biz şu anda siz 40 yıldır bu meslektesiniz neredeyse. Bir insanın, erişkin bir insanın ne kadar sütüye ihtiyacı evet. var biliyor musunuz? E bakın evet. uzak doğuda peynir hiç yoktur. Hiç. <Gülüyor> uzak evet, doğuda yoktur. anne sütünden başka sütü bilmez insanlar. Evet. E onlar, Japonlar az mı zeki insanlar süt içmediği için? Yani <Gülüyor> bakın sütü biz omega 3'ü almak için, CLA'yı almak için ve kalsiyumu almak için kullanalım. Süt bir protein kaynağı olarak kullanılmasına gerek yoktur. Biz eğer nohutlu bulgur pilavı yesek de aynı kalitede proteini elde ediyoruz. Ve sanayileşmiş çok süt sürelim diye yapılmış bütün bu girişimler teknolojik yaklaşımlar sonucunda da o sütün alma nedenlerimizin birçoğu da o süt diye içtiğimiz malzemeden arınmış olarak evet. karşımıza ambalajda geliyor değil Hatta mi? Hatta zararlarıyla birlikte. Zararlarıyla birlikte. Aynen öyle. Evet. Eskilerin bir deyimi vardır. Hani sen önce kapını kilitle sonra Allah'a emanet et derler evet. ya. Evet. <gülüyor> bizde böyle bir politikayı başlatmamız gerekiyor ülke olarak. Tabi yapsak böyle bir şey aslında dünya içinde belki önce oluruz. Evet, e bu, o yüzden bu, ben bu son iki gündür efendim antibiyotik varmış, hı. aflatoksin varmış tartışmalarını yani Biraz şey. gereksiz tartışma olarak görüyorum. Ham zaten. Yani süt, süt değil zaten. Evet. Çok ilginç tabii. Evet. Dayanıklı beyaz eşyalar onlar <gülüyor> Ama Tarım Bakanlığı'nın politikasından konuşurken, Türkiye'de sütü, işte e, e, üretimi falan konuştuk. Hayvancılığa da ciddi bir takım darbeler vuruldu galiba değil mi? Şimdi e, <gülüyor> dünyanın en büyük iletişim İnek mevcudu hemen komşumuz Avrupa Birliği'nde olduğu sürece ve orada tereyağ dağları olduğu sürece size bu emperyalist dünyada sağlıklı bir hayvancılık yapmanıza izin vermezler. Dolayısıyla her şey geliyor. Siz ne kadar egemensiniz sorusuna kilitleniyor. Benim kitabımın adı o yüzden GDO'larla ilgili kitabımın adı Çağdaş Kölelik, Çağdaş Esaret. Çağdaş Esaret. Yani bütün bu olaylar bir egemenlik sorunudur. Evet. Bir gıda egemenliğinden söz edilir zaman zaman. Öyle bir şey yoktur. Egemenlik bir bütündür. Evet. Yani ben gıda, gıda egemeni, de egemeni değilim ama şunda egemenim. De egemenim. Yok Vay öyle bir şey. Yani biz 23 Nisan'ı niçin kutladığımızı irdelemek zorundayız. Yani Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı biz Haybi'ye mi kutluyoruz acaba? Yoksa hala hakkını veriyor muyuz? Ama ben vermiyoruz diye ben düşünüyorum. Mi? Siz GDO'ların girmesine izin verirseniz, e, yurt dışından et ithal etmek, hayvan ithal etmek zorunda kalıyorsanız, gıda ihracatında bir hamle yapıp, tarımsal ihracat olarak bunu gösterip, Hı. aslında tarımda ciddi bir ihracatçı değil de ithalatçı ciddi olduğunuzu gizlemeye çalışırsanız, egemenlik megemenlik hak getirir. 23 Nisan'da da boşuna çocukları oyalamayalım. Soğukta şüpheli. <gülüyor> evet. Tamamen doğru söylüyorsunuz. Yani bir egemenlik bir bütün olarak bakılmalı hakikaten ki işte Ve bu o bu... parti bu parti meselesi tabii, tabii, de tabii. değil. Yani bu. bu iktidarın bir problemi de değil. Çünkü başınızı çeviriyorsunuz e, koalişeye e, muhalefete. Orada da hiçbir Hiç şey yok. Yok tabii, tabii. Evet. Evet bu yani bu, bu tamamen dönüp dolaşıp iktidar e, onun bağlantıları. Nasıl iktidara gelmek için kimlerle bağlantı kurdu? Hangi sektörler e, emperyal? Yine ülke içteki emperyal ya da işte kapitalist. Ama tabii Yaklaşımı... çok büyük bir vicdansızlık da var. Yani çocukların ben şeyini düşünüyorum da okullardaki kantinlerden tutun da. Hani e, yediklerine içtiklerine bir bak bakalım. Yani bizim neslimiz onlar Yani değil mi, bu toplumun devamı. Baktığınız zaman hakikaten içler acısı. <gülüyor> Betülgül e, demin Kenan e, Marshall Yardım'dan bahsetti. Sen o Marshall Yardım kap kapsamında... O turuncuydu galiba. Gelen Amerika'dan gelen peynir ve süt tozundan hiç mıydın? Bilirim. Senin Tabii. yaşın müsait değil buna. Benim yani. yaşım müsait. <gülüyor> Hatta okullarda filan şeyler de atılırdı. Süt tozundan evet. nedir o sütler? O Marshall yardımının bir de şeysi Tabii var değil ki. mi? Simgesi şöyle el ele, mi? El ele, el ele. Mi Amerika evet, Türkiye. Evet. O Marshall yardımıyla <gülüyor> 180 milyon dolar kadar bir hibe para bir o kadar da kredi geldi. <gülüyor> Ama karşılığında şunu ze kullanalım. karşılığında zeytinyağımız gitti. Karşılığında 50 yıl e, demir yolu yapamazsınız de, şartı de. geldi. Yani Kalkın 2000 şeyim. yılına kadar Türkiye'de demir yolu yapılamamasının sebebi Marshall Yardımıdır Ve bu çok az çok insan tarafından bilinir. Peki ne yazık ki süremiz doldu. Çok da keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkürler. Yani gerçekten saatlerce konuşabiliriz sizinle. Ee, verdiğiniz bilgiler, e, hani çok slogansal olmayan kimsenin bilmediği, çok üzerinde çalışılmış ayrıntılı bir bilgi birikimini bize e, aktardınız. Gerçekten çok yürekten teşekkür ederim vakit edip geldiğiniz için. Ben evet. çok teşekkür ederim. Evet ben de çok çok teşekkür ediyorum ama tabii bir program daha sözü almak istiyorum sizden. Çünkü evet. ben mesela sizin yazılarınızı okurken... Orada bir şey duydum. Ee, mesela onu onun çamaşır suyuyla beyazlatıldığını evet, e, söylüyorsunuz. Maalesef. Mesela bunları konuşmak isterdim. Şekeri Hı. konuşmak isterdim. Çok çok Konuşuruz teşekkür ben. ediyoruz. Gerçekten sağ olun. Katıldığınız ol. çok için. Çok teşekkürler tekrar. E, efendim programımızı bu akşam İstanbul'da konser olan Suat Mas'ın bir parçasıyla bitirelim. Geçen gün haftalarda dinlemiştik. Yine son silistan bir parça. Ünlü letrasi Hepinize iyi hafta sonları hoşçakalın. İyi hafta sonları. نادرنا جمعيه وكتبنا هاد الوضعيه بلاد واحد فيكم راه يحس بينا شويه فهمنا لكم القضيه وكرهنا هاد الوضعيه بلاد واحد فيكم راه يخدمنا شويه عالسحمد و المنجو سمح يقولونا ولو العشيه السحمد عندو اجتماع Proszę o wybaczenie, bo już nie ma w tym momencie, w tym momencie, bo żalem inny facet wina rhapsod i piersi kiepskie dier na